Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya'dır. Salat ve selam Peygamber Efendimize şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun, asil kardeşlerim. Uhud Dağının önünde bir savaş gerçekleşiyordu. İslam ordusuyla Mekke müşrik ordusu kıyasıya bir savaş veriyordu. İki taraftan da ciddi kayıplar vardı, ama Müslümanların kayıpları ciddi boyutlardaydı. Savaş duruyordu. Mekke müşrik ordusu kısmen Zaferi elde etmiş olarak savaş alanını terk ediyordu. Mekke'ye hareket ediyordu. Aslında savaşın galibi çok net değildi. Üstünlük kurma şeklinde sürmüştü. Savaşın ilk etapında Müslümanlar üstünlüğü elde etmişlerdi. Belli bir süre sonra üstünlüğü Mekke Müşrik Ordusu elde ediyordu. Şimdi savaş bitmişti. Mekke Müşrik Ordusu develerine bindiler, atlarını yedeklerine aldılar ve Mekke'ye hareket ettiler. Müslümanlar Uhud Dağı'nda kümelenmişlerdi. Onlar da Uhud Dağı'ndan iniyordu. Hemen şehitlerinin yanına gittiler. Yetmiş şehit vermişlerdi. Bu büyük bir olaydı. Peygamber Efendimizin hiçbir savaşında bu kadar şehit vermemişlerdi. Şehitlerin 64'ü ensardandı, 6'sı ise muhacirlerdendi. Mekke müşriklerinden ise 22 kişi öldürülmüştü. Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşları, Şehitlerini gördüklerinde dehşete düştüler. Zira cesetlerin çoğu tanınmaz haldeydi. Hemen hemen hepsinin kulakları ve burunları kesilmiş, vücutları parçalanmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ben bu şehitlerin Allah yolunda canlarını verdiklerine şahitlik ederim buyurdular. Ve sonra bunları kanlı elbiseleriyle gömün buyurdular. Hemen akabinden, Vallahi ben de onlarla birlikte şehit olmayı ne kadar isterdim şeklinde konuştular. Müminler şehitlere gıpt ederlerdi. Şehitlere Allah'ın sevgilileri diye bakarlardı. Her bir müminin gönlünde, Rahman'ın Rahim'in yolunda mallardan ve canlardan geçmek vardı. Tüm dünya nimetleri insanlığa ihsan ediliyordu. Varlıkların var edilişi insan içindi. İnsansa, hant makamında olacaktı Rabbi Rahim'i idrak edecekti Önce iman edecekti Sonra Marifetullah'ı derinden kavrayacaktı Yani Esma-i Hüsna'yı öğrenecekti İsimleriyle Zat-ı Kerim'i bilecekti Marifetullah ilminin ardından Muhabbetullah gelecekti Muhabbetullah ise Mümin kalpte imanın tarif edilemez Lezzetlerini terennüm ettirecekti Kul böylece varoluş sırrını yaşayacaktı. Varoluş sırrımız güzel bir mü'min olmaktı. Güzel bir mü'min olmanın yolu biricik örneğimiz, modelimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kapsamlı bir şekilde öğrenmekti. Onun hayatını modellemekti. Onun insanlığa öğrettiği, ümmetin öğrettiği tevhidi, adaleti, hayatı tevhidi çizgide yaşamaktı. En büyük sevgili, Ezel ve ebed sultanı rahman Rahim'di. Kul giderek bunu kavrayacaktı. Aslında kitab-ı kerim bunu öğretiyordu. Hayat bunu öğretiyordu. Biricik örneğimiz bunu öğretiyordu. Rabbani yolda gerektiğinde malları sebil etmek vardı. Gerektiğinde canları sebil etmek vardı. Bunun da biricik modeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Peygamber Efendimiz'in katıldığı bütün savaşlarda... Sahabe-i Kiram'ın tanıklık ettiği bir gerçek vardı. Biz diyordu sahabe, savaşın en kızıştığı zamana fırın kızıştı derdik. Savaşın en çetin olduğu bu zamanda biz Resulullah'ın kanatları altına girerdik. Onun çevresinde yer alırdık diyorlardı. Peygamber Efendimizin zerrece korku içinde olmadığını söylüyorlardı. resul Ekrem Efendimiz ve arkadaşları şehitlerin yanına gelmişlerdi. Onların burunları ve kulakları kesilmişti. Sahabe-i kiram bu acılı manzara karşısında derin bir hüzne gömüldüler. Peygamber Efendimiz amcası Hazreti Hamza'nın nerede olduğunu sordu. Zira onu çevresinde göremiyordu. Hazreti Hamza Efendimizin cansız bedenini gösterdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcasının parçalanmış bedenini, kesilmiş organlarını görünce dayanamadı. Ağlamaya başladı Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu Bir taraftan da amca amca diyordu Zaman geçecekti Sahabe-i Kiram şöyle diyecekti Biz Resulullah'ın amcası Hamza için ağladığı kadar Hiçbir şey bu denle ağladığını görmedik diyorlardı Peygamber Efendimiz amcasının yürekleri dağlayan bedenine daha fazla dayanamıyor Ve vallahi bunun intikamını alacağım ben de müşriklere aynısını yapacağım demekten kendini alamıyordu. Sonra amcasına şöyle sesleniyordu, Ey Resulullah'ın amcası, Ey Allah'ın ve Resulullah'ın arslanı, Ey hayırlar işleyen Hamza, Ey üzüntüleri gideren Hamza, Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza, Allah sana rahmet etsin. Biliyorum ki sen hısım ve akrabalık haklarını gözetirdin, daima hayırlı işler yapardın. Vallahi senin intikamın alacak, sana yapılanı 70 müşreye yapacağım buyurdular. Medine'den bir ok gibi fırlayıp gelen sahabi kadınlar vardı. Özellikle içlerinden biri son derece dirayetli ve güçlüydü. Hüzün ve heybet karışımı bir halle geliyordu. Bu min kadın, peygamber efendimizin halası, Hazreti Safiye radıyallahu anhâ idi. Hz. Hamza Efendimiz'in ablasıydı, duymuştu. Bu İslam kahramanının şehit düştüğünü duymuştu. Ona kardeşine kefen olacak iki elbiseyi kaptığı gibi Uhud'un yolunu tutmuştu. Hz. Hamza Efendimiz'in cansız bedenine yaklaşıyordu. Peygamber Efendimiz, Hz. Hamza Efendimiz'i görmesin dayanamaz düşüncesiyle onu tutun buyuruyordu. Oğlu Zübeyir bin Amvam şöyle anlatıyor. Onu durdurmak için ona doğru koştum. Ona yaklaştığımda beni göksümden vurup itti. Güçlüydü. Bana dedi ki yolumdan çekil, bana mani olamazsın diyordu. Zübeyir ise Resulullah seni durdurmamı istedi deyince Hz. Safiyya r.a. E hüzünle olduğu yerde kaldı. Sonra Resulullah'a kardeşine sabredebileceğini, çok görmek istediğini kendisine hakim olabileceğini söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi Hz. Safiye radıyallahu anha Hz. Hamza efendimizi derin bir hüzünle seyretti ve sonra şu şiir okudu Uhud asabına sordular mı irkilerek babamın kızları bilenden bilmeyenden bilen dedi ki Hamza ölmüştür Resulullah'ın kahramanı o en yiğit kahramandır Arşın sahibi Zat-ı Kerim davet eyledi onu. Sürürle yaşayacağı en güzel cennetine. Buydu bizim en büyük dileğimiz, arzumuz. Hamza için haşır günü en güzel sonuçtur bu. Vallahi seni unutamam sabah estikçe, ağlayarak hüzünle, sılada ve gurbette. Kavmini savunan Allah'ın aslanına, her saldırıya karşı İslam'ı savunurdu. Hazreti Safiye'nin gözlerinden tane tane inciler dökülüyor, hıçkırıklarını içine gömüyor, en ufak bir ağlama sesi çıkmıyor, dirayetli bir duruşla duruyordu. İçi yangına dönmüştü. Orada kimseler olmasaydı, kim bilir, kardeş Hamza'nın cansız bedenini kaç kez kucaklayacaktı. Peygamber Efendimiz, amcası Hamza'nın Hemen yanına oturdu. Sonra halası Safiye oturdu. Onun yanına kızı Fatıma da oturdu. Hz. Hamza Efendimizin en yakınlarıydılar. Kalplerinde tarifsiz bir yangın vardı. Gözlerinden yaşlar yağmur misali dökülüyordu. Dökülen gözyaşlarıyla biraz içleri sakinleşiyordu. Peygamber Efendimiz'e Hz. Safiye radıyallahu anh'a kardeş için getirdiği iki kefeni veriyordu. Şehitler ikişer ikişer aynı mezara konuyordu. Hazreti Hamza Efendimiz'le beraber aynı mezara Hazreti Abdullah bin Cahş konacaktı. Hazreti Abdullah'ın kefeni yoktu. Hazreti Hamza Efendimiz'in iki kefeninden biri Hazreti Abdullah için kullanıldı. Böylece iki mümin insan, iki şehit aynı kabre uzanıyorlardı. Peygamber Efendimiz amcasının intikamını almaya yemin etmişti. O'na yapılanları aynısıyla yapacaktı. Bunun üzerine ayet nazil oluyordu. Nahl Suresinin 126. ayeti nazil oluyordu. Eğer bir topluluğa azap edecekseniz, size yapılan azabın aynısıyla azap edin. Ama sabrederseniz, andolsun ki o sabredenler için daha iyidir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz yeminle aldığı kararın yanlışlığını anlıyor ve Rabbi Rahim'inden affını diliyordu. Bu arada bazı Müslümanlar, müşriklerin ölülerine işkence yapmaya yöneldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlara engel oldu, onlar bizim emanetlerimizdir buyurdu. Savaş alanda yaralılar da vardı. Bu yarallardan biri, Hz. Sa'd bin Rabi idi. Hz. Zeyd bin Sabit anlatıyor. Allah'ın Resulü Uhud günü beni, Sa'd bin Rabi'yi aramaya gönderdi. Ölüler arasında dolaşmaya başladım. Sa'd'ı bulduğumda son nefesini vermek üzereydi. Vücudunda yetmiş kadar darbe izi vardı. Vücudunun her yanı mızrak, kılıç ve okların açtığı yaralarla doluydu. Kendisine, Ey Sa'd! Allah'ın Resulü sana selam söyledi. Kendini nasıl hissettiğini öğrenmek istiyor dedim. Şöyle diyordu, Allah'ın Resulüne selamımı ilet. ''Ona cennetin kokusunu aldığımı söyle.'' ''Kavmim Ensar'a da müşriklerin Allah'ın Resulüne yaklaşmalarına ve zarar vermelerine izin verirseniz Allah'ın huzurunda mazeretiniz olmaz.'' dediğimi söyle. Dedi ve ruhunu teslim etti. Rahmanı Rahim kullarına lütuflarda bulunuyordu. Kimilerine kalbi huzur veriyor, imanın lezzetini yaşıyordu. Daha dünyadayken cennetimsi bir iklim lütfediyordu. Kalbi selim olmanın sonucunda kalbin kıvama ulaşması oluyor ve kul derin derin imanın lezzetini terennim ediyordu. Kimi kullarına da Hazreti saat bin Rebi gibi dünya hayatına veda ederken cennetin havasıyla, cennetin latif kokusuyla kuşatıyordu. Kul öbür aleme yürürken kalben tam bir güven, huzur ve letafet içerisinde yürüyordu. Rabbı rahimin kullarına lütfları cennetten bir katre bir damla misaliydi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.